Hadis Şerhi Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, keremi sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde sizlerle sehl bin Bini Huneyf radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadisi şerifi paylaşacağım. An sehl bin Bini Huneyf'in radıyallahu anh kal, Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Men se'ele Allah'a te'alâ es-şehâdeh Bi-sıdkîn bellegâhullâhu Menâzileşşşuhada Ve immâ te'alâ firâşih Süheyl ibn-i Huneyf radıyallahu anh Sevgili Peygamberimiz aleyhisselatu vesselâm'dan şu hadisi nakleder Kim şehit olmayı gönülden Kalben tasdik ederek Sıdk ile isteyecek olursa Allah Teala onu şehitler mertebesine ulaştırır. İsterse yatağında ölsün. Fark etmez. Değerli kardeşlerim, günde 5 defa Fatiha suresinde yüce Rabbimizden İhdinas al müstakim, al lazina en'amte aleyhim demekteyiz. Ya Rabbi bizi sırat-ı müstakime götür sırat-ı müstakime ulaştır. Doğru yola ulaştır. O yol ki kendilerine nimet verdiğin kimselerin yolu. Bir başka ayette bu yol kendilerine nimet verilen insanlar şu şekilde beyan edilir. Minen Nebiyyin ve's-Siddiqin ve'ş-Şuhada ve's-Salihin. Peygamberler, sıddıklar, şehitler, ve salihler. Evet günde beş defa peygamberlerin yanı başında sıddıklarla birlikte olmak şehitlerle birlikte olmak ve salihlerle birlikte olmayı hep murad ederiz. Değerli kardeşlerim Halit bin Velid fetihlerden fethe koşar. Allahü Teala adeta onu Seyfullah Allah'ın kılıcı olarak yaratmış ve gittiği her şehri fethederek büyük bir başarı ve zafer elde etmiştir. Ama kafasında, zihninde, gönlünde, kalben isteyerek şehitlik mertebesine ulaşmayı murad etmiştir. Ama ne var ki kendisi yatağında vefat etmiş. İşte bu hadis-i şerifin ifade ettiği yatağında da ölse Şehitler mertebesine ulaşan kişilerden bir tanesi Halid bin Velid radıyallahu anh'tır. Değerli kardeşlerim, Seyyidü Şehedâ Yevmel Kıyâme Hamze İbni Abdülmuttalip Kıyamet gününde şehitlerin efendisi Hazreti Hamza olacaktır. O gün Hazreti Hamzalarla, Mus'ab bin Ümeyrilerle, Halid bin Velidlerle, ve ülkemizin savunmasında sonuna kadar mücadele eden Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda 15 Temmuz'da ve vatanımızın müdafası için zalimlere göz açtırmamak için mücadele eden kahraman şehitlerimizle birlikte olmak hepimizin dileği ve arzusu olmalıdır. Çünkü kim gönülden? Şehitliği isterse allah Teala onu şehitler mertebesine ulaştırır. Bu hadis-i şerif mucibince. İsterse yatağında da ölse şehit olarak Allah'ın huzuruna gidecektir. Eş-şühede <gülüyor> Onlar şehitler Allah'ın emin saydığı kişilerdir. Onlar emindirler. Utilû evmâtu alâ furuşihim İster onlar Allah yolunda şehit olsunlar, öldürülsünler. İsterse yataklarında da olsa onlar şehittirler ve Allah'ın emin kullarıdır. Değerli kardeşlerim. Minel mukminine ricâlun sadakû mâ âhadullâhi aleyh. Feminhum men gadâ nahbe ve minhum men yentezir. <gülüyor> evet Allah'a vermiş oldukları sözde duran sadakat sahibi adamlar vardır müminlerden. Bir kısmı sözünü yerine getirmiş Mus'ab bin Ümeyir gibileri, Hazreti Hamza gibileri. Bir kısmı da sırasını beklemektedirler. İşte biz bu bekleyenlerden olalım. Şehadeti şehit olmayı arzu ettiğimiz sürece Vefat ettiğimizde Allah'ın huzuruna şehit olarak gideriz. Değerli kardeşlerim, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Uhud şehitlerini ziyaret ederdi. Onları selamlardı. Siz şayet onları ziyaret eder, onlara selam verecek olursanız onlar da sizi kıyamet günde selamlayacak demiştir Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Biz selamlayalım. Selam olsun şehitlere. Selam olsun gazilere Allah yolunda canını feda edenlere. La tahsabennellezine kutilu fi bel rabbihim yurzakun. Sakın Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanmayınız. Onlar diridirler ve onlar Allah katında rızıklanmaktadırlar. Değerli kardeşlerim, diri olan Allah katında rızıklanan, tekrar bu dünya hayatına dönsek tekrar şehit olma arzusundayız dediklerini hissedelim. Bizler de sıramızı bekleyenlerden olalım. Ve minhum mey sırasını bekleyenler. Değerli kardeşlerim, Ebu Hureyre radiyallahu anh sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadisini nakletmiştir. Ve lezî <gülüyor> Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ben Allah yolunda cihad etmeyi, çarpışmayı, savaşmayı isterim ve bu yolda öldürülmeyi dilerim. Sonra tekrar dirilmeyi, sonra tekrar şehit edilmeyi, sonra tekrar dirilmeyi, sonra tekrar, dirilmeyi, sonra tekrar şehit edilmeyi. Evet, işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dileği bu. Şehitlerin dileği bu. Ya biz? Eğer bu hadisin ruhuna göre hareket edecek olursak, Rabbimiz bizi yatağımızda da olsak şehit olarak huzuruna kabul edecektir. Şehit tahtında Rabbe gülümser. Ah binlerce canım olsaydı der. Şehit tahtında Rabbe gülümser. Canım bedeli bir sofradan yer. Şehitsiz olmaz, sevdasız olmaz. Yarasız olmaz, çilesiz olmaz. Şehitsiz olmaz, kurbansız olmaz. Dağları oyup zindan esseler, Allah'ın nurunu söndüremezler. Bu davanın önüne geçemezler. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin. Hazreti Ömer'in yaptığı duayı gelin hep birlikte yapalım. Ve diyelim ki Allahumme inni es'aluke şehadeten fi sebilik ve vefaten bi belati resulik. Ey Allah'ım, senin yolunda şehitliği istiyorum ve resulünün beldesinde vefat etmeyi diliyorum. İşte Hazreti Ömer bu duasına mazhar olmuş ve bir Mecusi tarafından şehit edilmiş namazdayken, mescitteyken ve resulünün beldesinde Resulullah ve vesselam'ın yanı başına defnedilmiş. Rabbim bizi şehitlik sevabıyla ruhumuzu kabul buyursun. Ya Rabbi, iki güzelden birini ya şehitliği ya da zaferi, galibiyeti ve fethi bizlere nasip eyle. Şehadeti seven ordumuzu daima muzaffere ile, Şehitlerimize rahmet eyle, gazilerimize şifa lütfeuyle, geride kalanlara Sabırlar nasip eyle ya Rabbi. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve lütfu sizlere olsun değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hadis Şerhi Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı